ve kul bid'atin dalalah ve kul dalalatin fi'n nas Evet kardeşlerim sizlerle beraber yeniden tekrardan Şeyhül İslam ve Müslümanların Muhammed Abdül Abdülvehab'ın pek kıymetli pek değerli risaleti olan eseri olan Kitabut Tevhid'i okumak için burada bir araya toplandık. Bir araya geldik. Bu değerli kitabın bundan önceki derslerimizde yaklaşık olarak dört veya beş tane babını aldık, inceledik, şerh etmeye çalıştık. Bu bablarda da gördüğümüz üzere ve alimlerin kelamını, alimlerin sözlerini naklettiğimiz üzere müellif rahimahullah kitabın tehlifinde kitabı yazmadaki ana gayesi, ana amacı, temel gayesi, müellifin ulûhiyet tevhidini asil etmek, yerleştirmek, insanlara öğretmek. Bunun aksi olan, bunun zıttı olan, bunun tersi olan şirki de insanlara öğretip, insanları bu şirkten sakındırmak. Ve aynı şekilde, daha önceki derslerimizde, sohbetlerimizde ifade ettiğimiz gibi, Müellif Rahimahullah bu kitabında Uluhiyet Tevhidinin yanında isim sıfatlarla alakalı, isim sıfatlar Tevhidinde ne yaptı? Bu kitabında değindi. ki bablarda bize bu. Bu konular gelecek. Yerinde bu konuları Allah izniyle size çarşedeceğiz. İfade ettiğimiz üzere Müellif Rahimahullah yaşamış olduğu çağın da problemi olan ve kıyamete dek insanlığın başındaki en büyük bela ve musibet olacak konu, konuyu işlemiş kitaplarda risalelerinde ve peygamberlerin kendinden önce, müellifin çağından önce yaşanmış alimlerin mücadele ettiği, insanlığın başında bulunan en büyük tehlike olan ve peygamberlerin kavimlerine gönderildiği gaye olan hedef olan ulûhiyet tevhidi için şey ve şeyhden önceki alimler mücadele etmiş bu tevhidi yaymak için risaleler, kitaplar telif etmişler kaleme almışlar biz o alimlerin peşinden giden, o peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in davetine icabet eden, onun ashabının yolundan gitmeye çalışan, e, Selet-i Sâlih'in yoluna uyan insanlar olarak da terkiz etmemiz gereken, önem vermemiz gereken konu da bu olmalı. Yani uluhiyet tevhidi olmalı. İnsanlara peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın e, davetçileri gönderdiğinde, gönderdiği zaman öncelikle başlamaları gerektiği husus olan bu tevhid, bizim de davetimize öncelikle başlamamız gereken, insanlarla yolumuzu birleştirmemiz ve yolumuzu ayırmamız gereken mesele bu tevhid meselesi. Bunun üzerinde yoğunlaşmamız gerek, bunun üzerinde çalışmamız gerek, bunun üzerinde e, ilgili ayetleri, bu kitapta bunun dışındaki ilim ehlinin e, tanınan meşhur alimlerin yazmış olduğu kitaplarda zikredilen ayetleri, hadisleri iyi e, anlayıp idrak etmemiz, e, ezberlememiz ve davetimizde insanlara bunları ulaştırmamız gerek. Çünkü insanlar maalesef Kur'an-ı Kerim okumamakta, şart okumuş olsalar bile okuyanlar da Kur'an-ı Kerim'de onlara anlatılan şeylerden bir haber uzak olarak yaşamakta. Hadislerden okudukları genelde zayıf hadisler ya da uydurma hadisler olmakta. Bu yüzden bizim insanlara ulaştırmamız gereken, anlatmamız gereken ilk husus bu olmalı. Meallif rahimahullah bundan önceki bablarda işte bavul kauf şirk, şirkten korkma bahsi, şirkten korkma endişe duyma bahsi olarak bize ana hatlarıyla bir e, şeylerden bahsetti. Daha sonradan la ilahe illallah şahitlik etme, şehadet etme babını zikretti. Ondan sonra tefsir tevhid ve şehadeti en la ilahe illallah tevhidin ve la ilahe illallah şahitlik etmenin tefsiri manası nedir? diye bize bazı bilgiler verdi. Ve ondan sonra da artık tefsiriyle ki bugünkü dersimizden itibaren ayrıntısıyla şeyhin izlemiş olduğu yoldan biz de giderek onun tevhid dediğimiz batlandırma sıralamasını izleyerek Artık tafsiliyle, ayrıntısıyla neyin şirk, neyin büyük şirk, neyin küçük şirk olduğunu bu derslerimizde, bu sohbetlerimizde öğrenmeye çalışacağız. Sizlere alimlerin sözlerini aktarmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz, başlığımız, Babun Müneşrik لُبْسُ الْحَلْقَةِ وَالْقَيْتِ وَنَحْوِهِمًا لِرَفْعِ الْبَلَائِ اَوْ دَفْعِهِ Arapçası bu şekilde. Halka yani bileklik olur. Veya farklı bir şey olur. Demirden yahut diğer madenlerden ki Hap içinde zikredilen hadisler bize bunun ne olduğunu anlatacak, ifade edecek. Wal İp وَنَحْوِهِمَا ve benzer şeyleri giyme, takma babı. Yani insanın vücuduna demirden veyahut da farklı bir madenden yuvarlak, bilezik, zincir tarzı veyahut da bunun dışında herhangi bir şekilde ip ve benzer şeyleri takma babı. Hangi gayeyle takma babı? Gaye ne? Ama şey şey, babda açıklıyor onu. لرف'il belâ'i evdef'i'hi Ne için? Başar gelen belayı kaldırmak için yahut gelecek olan belayı önlemek, önlemek için havada mı Başa gelmiş insana çökmüş olan belayı kaldırmak için yahut gelecek olma ihtimali olan belayı önlemek, defetmek için ya yani toplarsak belaları kaldırmak, musibetleri önlemek için halkaya ya da ip veya benzeri şeylerin giymenin şirk olduğu bağlı çirkin bir kısmından olduğu babı. Buradaki şeyhin Rahimahullah'ın kullandığı ifadeler hani söylüyoruz ya sürekli hep. Çok ince. Her kullandığı kelimeyi her kullandığı harfi seçerek adeta cımbızla ayırarak bizlere ne yapıyor? aktarıyor Zaten müelliflerin, ilim ehlinin genelde baktığınız zaman tehliflerine, kitaplarına onların başlıktan sonra anlatacakları başlıktan sonra ifade edecekleri konuları özel olarak nerede topladığını görüyorsunuz. O konuya girmeden önce vermiş olduğu Baş. başlıktan. Şey dikkat ederseniz burada bize şirkin neyini anlatmıyor? Tümünü anlatmıyor. Şirkin bir kısmını anlatıyor. Şirkten olan bir çeşit bize burada bu bapta açıklıyor. ve dikkat ederseniz ve az sonra gelecek sohbetin ilerleyen dakikalarında Burada bu halka gibi, ip gibi ve buna benzer muska gibi, nazarlık gibi, tılsım gibi yapılan şeyleri bir kişi şayet takıyorsa bunun hükmü nedir? Şirktir. Şeyin zikrettiği maksat ve kast ile. Peki büyük şirk midir, küçük şirk midir? Onu açıklayacağız. Küçük şirk de olabilir, büyük şirk de olabilir. olabilir. olabilir. Takan kişinin niyetine, niyetine bağlıdır. Yani bir insan nazar boncuğu taktı diye, bir insan bir insan muska taktı diye, bir insan demirden bir bilezik taktı diye, o adamın hakkında tavsiye gitmeden, ayrıntı gitmeden, sormadan ne yapılmaz? Bunları takar takmaz hemen ona bir hüküm verilmez. Ama ...genel hüküm şudur: Bu tarz şeyleri takmanın hükmü, bu manalarla, bu kastlarla, bu hedefte, bu gayeyle takmanın hükmü nedir? Küçük. Şirktir. Şayet takan kişi zararın ve faydanın Allah'tan geleceğine inanıp da bunların da bir sebep olduğuna inanıyor inanıp taktıysa bu nedir? Küçük şittir. Küçük şit. Yani evet fayda ve zarar Allah'ın elinde. Fayda ve zarar veren Allah. Allah'tır. Ancak bu muska Allah'ın izniyle ne var beni başına gelecek olan beladen, musibetten korun dediği anda bu kişinin işlemiş olduğu günah çeşidi ne oluyor? Küçük şirk, küçük şirk oluyor. Peki müellif neden burada küçük şirkten başladı da ondan daha tehlikeli olan büyük şirki zikretmedi. Konuya direkt şirki anlatmaya başladığında büyük şirkten başlamadı. Çünkü dediğimiz üzere, ifade ettiğimiz üzere müellif rahimahullah dinle düşünceli bir Alim. Küçükten büyüye giderek ne yapmaya başladı? Anlatmaya başladı. Çünkü sen işin başında olan bir kişiye tevhidi anlattığın bir kişiye büyük şirkizlik edersen o kişi belki o şüphelerin altında, o büyük şirkinin altında ne yapabilir? Edilebilir. Ama önce ondan küçüğü izale ettiğinde onun kafasındaki o küçük şüphe Küçük şirk alakalı şüpheleri kaldırdığında büyük şüpheye geçmen daha ne olur? Kolay olur. Ancak kişi bu taktığı şeylerin vücuduna taktığı şeylerin, evine taktığı şeylerin, arabasına koyduğu şeylerin mustakillen diyor halinler. Yani başlı başına fayda ve zarar verileceğine inanıyorsa artık buna olmuş olur? Büyük şirk olmuş olur. Yani bu tafsil çok önemli. Bazıları bu tafsili bilmiyor. Zannediyor ki her nazar boncuğu takan, her muska takan büyük ne oğlu düştü. düştü. Böyle bir şey yok. Peki bu niye şirktir? Yani Allah-u Teala'nın zarar ve fayda verenin Allah olduğunu kabul etmekle birlikte bunların sebep teşkil edeceğini söylemek, muskanın, nazar boncuğunun bunlar da sebeptir demek. Niye şirktir? Evet. Allah'ın sebep olarak yaratmadığı bir şeyi sebep olarak kabul etmiş. Niye şıkkı bu? Allah'ın ortak şıkkı yani Allah koşuluyor. Fayda ve zarar rubi. Tekay yaklaştı. Tekay'ın cevabı evet. Allah-u Teala'nın sebep olarak yaratmadığı, sebep olarak halketmediği bir şeyi bu kişi sebep olarak ne yapıyor? Tayin ediyor. Dikkat ederseniz burada bir ne var? Allah'ın evet. hükmüne bir ne var? Muhalimetten de öte? Ortaklık var. Yani bir şeyin sebep olması için ki alemler diyorlar. Sebepler iki şeye, ikiye ayrılır. Şer'i sebepler bir de vakada tecrübeyle sabit olan sebepler. sebepler. Şer'i sebep allah Teala diyor ki fi şifa'un linnas. Balda şifa insanlar için ne vardır? Şifa, var. şifa vardır. Şer'i bir sebep değil mi? Asto kurtulmaya, şifa bulmaya bir sebep, bal. Aynı şekilde Allah yarattığı bazı neler var? Tecrübeyle sabit insanların uyguladığı etkisi zahir olan, gözüken yani vücuda yapılan, giren bazı tecrübeyle uygulanmış şeyler var. Mesela musil dediğimiz ishal ilacını kullanmak. Bu nedir? Senin ne, ne, neyine sebep oluyor? Kabızlıktan kurtulmaya, ishal olmana nedir? bir sebeptir. Bunun İzi bıraktığı etkisi, doğurduğu sonuç alimlerin dediği gibi zahir olmalı. Yani gözüken ne? Sen içiyorsun bir şey suyla beraber, bu midene gidiyor, bağırsaklarında dolaşa işte, tıplıyor olarak. Ondan sonra sen gidiyorsun, tuvalete giriyorsun. Ondan sonra ishal oluyorsun. Bu da nedir? Sonucu zahir olan gözüken bir sebeptir. Allah bunu sebep olarak yaratan bu müsil ilacının içindeki o bulunan maddeleri senin midenle reaksiyona geçmesini sağlayacak şekilde yaratan bu şekilde kalk eden bunu bu şekilde takdir eden yine kim? allah, allah. allah Teala. Ama sen ama sen kalkıp evinin kapısının önüne atmalı koyarsan edersen ki bu atmalı eve gelecek hırsızı belayı musibetine var, Def eder. başa gelmişse bir musibet onu bizden kaldırır. İnanışıyla bir kişi bunu sebep olarak görürse ne yapmış olur? allah Teala'nın ne şer'i, ne de kevni olarak sebep görmediği bir şeyi sebep tayin ederek allah Teala'nın hükmünde kendisini ne yapmıştır? Ortak, ortak, yapmıştır. ortak etmiştir. Alimlerden diyor ki böylece ne, ne olmuştur? Küçük şirke düşmüştür. Anladık mı şimdi? Ancak diyorsa ki bu atlalı başlı başına, mustakil olarak başa gelecek belayı önler, gelen belayı da kaldırır derse bu adamın Büyük. şirki oluyor arkadaşlar? Büyük. Büyük. Hangi konuda Allah-u Teala'ya ortak koşmuş oldu? Yalnızca Allah'ın gücünün yettiği. Yani kıyamda. tevhidin hangi kısmında? Rububiyet. Rububiyet. Rububiyet. Çünkü belayı kaldırma, musibeti kaldırma, etme neyin özelliklerinden? Rububiyet. Rububiyetin özelliklerinden ki Mekkeli müşrikler de zaten bunu ne yapıyorlardı? Kabul, ediyorlar. Kabul ediyorlardı. Evet. Fe idâ rakibu fil fulki diyor allah onlar gemiye bindiklerinde Duâu'lallâh muhlisîn lehüd Dini yalnızca Allah'a halis olarak Allah'a dua ederler, ibadet ederler, yalvarırlar, yakarırlar. Felemennecâhû ile'l-berr. Onları Allah Teala karaya çıkardığında, o dalgalardan, o afetten, o fırtınadan kurtardığında Felemennecâhû ile'l-berr. Karaya çıkardığında onların ama idâhum müşrikûn. Bir de bakarsın şık koşarlar. Yani e, şık koştukları nokta ne? ferahlıkta, rahatlıkta, dardan çıktıkta ne yapıyorlar? Hemen allah Teala'ya ortaklar koşuyorlar. Hangi konuda? Ulûhiyet konusunda. Yani başka ilahlara hemen yönelip dua etmeye başlıyorlar. Yani bu tarz şeylerin başlı başta fayda verdiğine inanmak kişiyi hangi batta şirke düşürür? Rub Büyük şirke düşürür ve rububiyet konusunda şirke düşürür. Diyor ki müellif, şirk. Yani şirkin tümü bu bapta zikredilmeyecek. Buradaki min aileler diyor ki teb'i Ne demek teb'i Min harfi celi. Bazısı. Bazısı yani. Şirkin bir cüzü. bir cüzü, bir parçası. Buradaki min bu manada. Yoksa şirkin tümü bu bapta ne yapınmayacak? Zirk edilmeyecek. Çünkü yani, Şirk lubsul halka. da lubs kelimesi yani, veris kelimesi arasında ne var? Fark var. İkisi de lam harfi, ba harfi ve sin harfi de yazılıyor. Hareke koymadığınız zaman ikisinin de şekli aynen. aynen. Hareke koyduğunuz zaman şekil değişmese de manalar birden ne yapıyor? Değişiyor. Bakın dikkat edin nasıl okuyoruz? Babun minneşşirki lubzul halkat lubz diye okuyoruz. Lübüs kelimesi bizim Türkçe'de elbise olarak, giymek olarak geçen. Yani bir şey takmak, giymek. Lebise, yel Lebise, yel besu. Lübüs. Ne yapmak? Giymek, takmak. Lebise, yel Ne demek lebise, el besu? Giydi, giyiyor. Giydi, giyiyor. Lus. giymek. giymek. Hayatları Allah'ın âlimi iman gel bisu imanı onum İman ve imanlarına zulmü giydirmeyenler mi bulaştırmayanlar mı? Bulaştır. Bulaştırmayanlar. Niye? Çünkü neydi? diyor? Falan gel bisu. Lise gel besu lubus giymek. Lise gel bisu lems ne yapmak? karıştırmak, bulaştırma, bulaştırmak, karıştırmak. Yani bunu lefsiye okumayacaksınız. Babun müneşşir ki, lefsil halka Sen ne olur? Halkayı, bulaştırmayan Halkayı, günlük. Halkayı günlük bulaştırma. Halkayı girmek olmaz. Bulaştırma olur. Hı. Ama ne diyeceksin? Lübus diyeceksin. Lübus ile lefs arasında böyle ne var. Arapça öğrencileri bunu not etsin, alsın. Lefs ayrı bir şey. Lübus ayrı bir şey. İkisi de mastar. Birisi giymek, birisi karıştırmak, bulaştırmak. Dersen ki mesela latif yel besu nazara latif gözlüğü ne yapıyor? Giyor. Giyiyor. Anakçıda giymek takmak olarak kullanılıyor. Latif yel besu nazara olmaz. Gözlü gözlüğü karıştırıyor. Olmaz. anlamsız bana. İşte şey burada diyor ki lubsun halka Bir daire, halka, zincir bilezik ve halat ip ve sadece bunlarla sınırlı değil halkayla iple sınırlı değil ve nahhuhema evet. ve benzeri şeyler. Biz de bilmedik de atnal dedik. Nazar boncuğu. Tarih bir sürü kozmik boynuzu. Her yerde ayrı şeyler var. Peki amaç gaye mesela birisi bir, bir erkek bir demirden bir halka takar bileğine şey bileğine koluna ama gaye şeydir, süs. Bu ne olmaz? Öyle Şirk olmaz. olmaz, haram olur onun hakkında. Çünkü ya süs zinet kimleredir? Kadınlar. Kadınlaradır. Ya o, o kafirlerin taktığı bir şeyle giyerek birazcık taziy böyle bir şey giyerek hem kadınlara benzemiştir hem de çarfeleye Kafirler. benzemiştir. Peki ne zaman kişi bunu hangi niyetle takarsa, hangi amaç ve gayeyle takarsa, küçük şirkeden büyük şirke düşmüş olur. Hemen şey cevabını veriyor. Belayı kaldırmak yahut gelecek musibeti önlemek için. Dikkat edin şeyhin yine buradaki tertibi, sıralaması çok ilginç. Başa gelen bela ve onu gelecek olan belayı önlemek, def etmek. Normalde muska türü ve buna benzer şeyler ne için takılır? Önce gelecek musibeti engellemek için. Sonra eğer bir şey geldiyse tefetmek için. Şeyh niye bunları ter, ters yapmış, yerini değiştirmiş? Önce musibeti kaldırmak ve gelecek olanı önlemek için demiş. Neden demiş? Çünkü diyor ki alimler bugün insanların bulunduğu durum bunu bize ne yapıyor? Gösterim. Gösteriyor. Yani insanlar bugün başlarına bir musibet gelir gelmez. Geldiği anda hemen ne, ne yapıyorlar? Bir hocaya gidip onların hoca diye isimlendirdikleri cinci, büyücü veya cinci, büyücü olmasa da tarikat şehirlerinin etrafında gezen vekillere gidip hemen çocuğum kekelemeye başladı. Bize bir yaz? Muskayız. Muska yaz. Evvel hırsız girdi. Hemen bir muska yaz. Yani gelen musibeti ne yapmak istiyorlar? Kaldırmak. Ondan sonra bazıları da var ki başına musibet olmasa da aman bina yaptırdık da yıkılmasın defende bina yapalım. Bunun temelini bir muska atalım. Belayı önleyelim diyor. Sonra melef rahimallah direkt bize burada ayeti zikrediyor. Allah taladı ki, kull elfaraytum, elfaraytum arkadaşlar Arapçada gördünüz mü? Manasında kullanılıyor, tam Türkçe karşılığı. Ancak bunun bu kalıpta gelen ayetlerde çok görürüz mesela. Era bu bir din. Dini alaniyi gördün mü? Evet. mü? Elamtera, keefa fa'al harabu kefi ashabil fil. Rabbinin fil ashabına, fil ordusuna yaptığını gördün mü, görmedin mi? Yani bunlar ney? Bana haber ver. Yani onlara ne oldu? Allah sonra soruyor. Diyor ki, Kul Haydi bana haber verin. Bana haber verin. ne haber verin? Mâ tedûûne min dûnillâh Allah'tan gayrı Allah'la birlikte dua ettikleriniz var ya, ibadet ettikleriniz var ya, اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ هَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ دُرِّ O sizin dua ettikleriniz var ya, Allah Teala benim hakkımda bir zarar vermek istese bana, o sizin Allah'la beraber dua ettikleriniz bu zararı benden kaldırıp defedebilir mi? Haydi haber verin. Allah'a de devam ediyor ki, اَوْ bir rahme, Şayet Allah Teala'a bir rahmet istese benim hakkında Bir nimet, bir merhamet hareket bahsetmeyi istese Allah-u Teala. هَلْهُنَّ مُنْسِكَاتُ هُمْسِكَاتٌ هَلْهُنَّ مُنْسِكَاتُ Onlar Allah-u Teala'nın rahmetini ne mi? Tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? Engelleyemezler. قُلْ <gülüyor> deki ki, Allah bana Yeter. yeter her şeyde yeter. Aleyhi yetevekkelû mutevekkilûn ve eden ne? Yalnızca ve yalnızca ona tevekkül ederler. Ederler. Şimdi bu ayetin arkadaşlar bize anlattığı e, fayda olarak çıkaracağımız çok konular var. Bunlardan bir tanesi bu ayetin hemen başında, bu ayetin hemen başında allah Teala diyor. Vele in se'eltahum men kalaqa s-semâvâti vel ard le-yekûlünnallâh. Bu ayetin hemen başında. Ne bu ayetin tacimesi? Yani bu ayette hitap aldığı kişiler var ya hani Ey Allah'tan başka dua ettikleriniz, Allah benim hakkımda bir zarar istese o sizin dua ettikleriniz ve ibadet ettikleriniz buna engel olabilir mi diye hitap ettiği insanları Allah Teala önüne soruyor. Ve la insan elta o men xalag al sanaat ve al kim yarattı diye sorsan Onlara ne derler? Allah. A deriyor, Kol Burada, Kol ne? Yani ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? yarattı Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? diyorlar ki eğer bu şekilde bir atıf varsa bazı ilmehli zikrediyor burada zikredilmeyen ama mana olarak kafada bulunan bir şey vardır, cümle vardır yani siz yeri ve göğü yaratan Allah olduğunu kabul ediyorsunuz yani rububiyeti kabul ediyorsunuz yaratıcı olarak Allah diyorsunuz sizin Allah'tan gayrı dua ettikleriniz Allah gibi bu vasıplara sahip olabilir mi? Yani onlar başa gelecek zararı def veya gelecek nimeti engelleyebilir mi? Çünkü bu vasıflar rububiyet sıfatlarına rububiyet sıfatına sahip olan kime ait? allah, allah Teala'ya ait. Yani ayetin bu konuyla da ne var? Bir ilgisi var, vurgusu var. Ayetin başında onlara bunu soruyor önce. Yeni ve yarattı. Onlar da Allah diyorlar. Sonra diyor ki hadi söyleyin, haber verin. Allah'tan başka bu gayrı dua ettikleriniz var ya Allah benim hakkında bir zarar istese, başıma bir musibet getirmek istese, bir bela yatsa, bunlar ona engel olabilir mi? Yahut Allah benim hakkında bir rahmet, bir iyilik istese, Allah Teala onun dışında dua ettiğiniz, ibadet ettikleriniz bunu ne yapabilir mi? Önleyebilir, Önleyebilir mi? Kul Allah, sadece bana Allah, yeter. Ve aleyhi yetevekkelülmutevekkilû. Bu da haricenle aleyhi, yapmış öne önüne geçen hükümlerini. Yani. Yalnızca tevekkül edenler kime Tevekkül eder? Allah'a Allah tevekkül ederler. Ama biliyorsunuz kimek müşrikler ve onun yolunda giden, onun ardın, onların ardında giden mukallitleri, taklit edicileri, onlara da sorduğumuz zaman yeri diyor, kim yarattı? Onlarda diyorlar ki Allah yarattı. Ancak, ancak. Onlarla bir konuşmaya girdiğiniz zaman, tartışmaya girdiğiniz zaman bir de bakıyorsunuz ki onlar Allah'tan başka kendilerinden belaları defedecek, kendilerinden musibetleri kaldıracak birçok insanın şeyhin, evliyanın var olduğuna ne yapmaktalar? İnanmaktalar. İnanmaktalar. Ve bunu söyle, bunu gizlememektedirler. Yani söylemekten gocunmamaktalar, sakınmamaktalar. Açık açık söylüyorlar. Benim şeyhim diyor, "Gel yani gelecek musibeti ne var? Önder engeller." Hatta diyor, sana onların dediği ifadeyle Azrail, ki Azrail biliyorsunuz, sayı hadislerde yok. Melekul, Melekul mert, mert, ölüm meleği. Onlar diyor Azrail geldiği zaman, şeyhinden ne yapacak senin önce? İzn alacak. Anladım. Ondan sonra ya, ölüm musibeti bile, çünkü ölüm bir musibettir insan için. Yani onu bile şeyhin ne yapıyor? Onların inancına, itikadına göre senden ne, engelleyebiliyor. Tehkil edebiliyor. Müddetini uzata Ve yağacak, sel olacak, felaket olacak. Diyor ki, şehitler, evliyalar ne yapıyor depremde? Boğaz köprüsü yıkılacak. Boğaz köprüsünün sütunlarını kimler tutuyor? Evet. Şehitler tutuyor, tutuyor, Yıkılmasında. Ama ayette diyor ki, Allah-u Teala senin hakkında, benim hakkında bir zarar istese, bana bir zarar vermek istese. Sizin Allah'tan gayrı hani dua ettiniz. Çünkü bu insanlar Allah'tan, Allah'la beraber bunlara mı dua ediyorlar? Yetiş Abdulkadir Geylani ediyor adam. Yetiş Hamza diyor. Yetiş Bedir ashabı diyor. Yetiş Uhud ashabı diyor. Yetiş Karak göre şehitleri diyor. Yetiş bilmem ne diyor? Tabii ki bu büyük şey Direkt ona yetiş, ondan medet uluya yardım istiyor. Ama Allah Teala ama Allah Teala ayette de ifade ettiği üzere buyurduğu üzere Allah diyor benim hakkında hadi haber verin. Siz Allah'tan gayrı ibadet ettiğiniz, dua ettikleriniz. Allah benim hakkında bir zarar Hı. vermek istese onlar bu zararı tutabilir mi? Engelleyebilir mi? Hadiüsselam aleyküm ve Mekke'li müşriklerde de Mekke'li müşriklerde de ki şirk, onların içinde açık. Bugün deprem olduğu zaman boğaz köprüsünü Sarakkale şehitleri tuttu diyen, başı sıkıştığı zaman yetiş diye bağıran insanlarda ki biraz daha neydi? Temizdi yani. Biraz daha temizdi diyebiliriz. Ne göre diyebiliyoruz? Diye Çünkü Allah-u Teala diyor فَمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُّ فَاِلَيْهُ فَاِلَيْهِ تَجْعَرُونَ Sonra da diyor size bir zarar dokunduğunda ey Mekkeliler, ey Mekke size bir zarar dokunduğuna bazınız ona sığınırsınız. Bir musibet, bir deprem, bir bela, bir afet. ثَمَّ اِذَا كَشَفَتْ دُرَّ ankum. Bir de bakarsınız ki Allah sizin üzerinizden bu zararı keşfedip kaldırdığında, başınızdan kaldırdığında اِذَا فَرِيْقُمْ minkum. Bir de karşısında sizin aranızdan bir grup, bir, bir topluluk Rablerine ne, ne yaparlar hemen ortak koşarlar, şik koşarlar. Başka ilahlar kurbanlarını adadıkları, adlarına yemin ettikleri, doğa ettikleri kişileri Allah'a hutları allah Allah'a ortak koşarlar. Yani allah Teala'nın anlattığı Mekkeliler, allah Teala'nın anlatımıyla, Kuran-ı Kerim'deki bize bildiri ayetlerle, bunların ışığında baktığımız zaman Mekkelilerin şirki. Bu dönemdekilerin şirkine göre biraz daha ney? Temiz. Biraz daha temiz. Tabu bu ifadeler arkadaşlar bu ifadeler ilmi ifadelerdir. Yani bir şeyi bir şeye göre kıyasladığın zaman bu bundan daha temizlediğin zaman temiz diye ifade ettiğin şeyi ölüyorsun manası çıkmaz. çıkmaz. Yani 200 kilo bir adam var bir de yanında 500 kilo bir adam var. Diyorsun ki bu bundan biraz daha zayıf. Yani o 200 kiloluk adama sen 50 kilo demiş. Olmuyorsun. Ona göre zayıf. Yani Mekke'nin müşriklerinin şirki bu dönemdeki şirk koşanların şirkine göre daha temizdir daha hafiftir dendiğinde Mekke'li müşriklerin şirkini ne çıkarmıyorsun? Temize. Çıkarmıyor. Çıkarmıyorsun. Yani bunu da vurgulayalım ifade edelim. Çünkü insan. bazıları yanlış anlayabilir. Ya bu hocalar kardeşim. Geldi geldi Mekkeli müşriklerin şirkiyle temiz dedi. Böyle bir şey yok. Anladık mı? Olayı inşallah anlamışızdır. Tabii bu bahsettiğimiz örneklerin çok biraz önce Büyük Şirk'e giren e, kısımdan. Muallifin burada istediği, bize anlatmak istediği Küçük Şirk, bitirmiş olduğu ayet ise Büyük Şirk'le alakalı. Bazıları bunu kabul yani edememiş veyahut da bu konuyla ilgili e, eleştirel başlamış şeye, Yani hem Küçük Şirk'i anlatmak istiyor hem de Büyük Şirk'le ilgili ayeti zikrediyor diyenler olmuş. Bunun cevabını alimler vermiş. Demişler ki yani şirk asıl itibariyle küçük ya da büyük şirk asıl itibariyle şirk kelimesi altına ne yapar? Gidersin. Girer. Biraz sonra da göreceksiniz. <gülüyor> Sahabeden bir tanesi gelecek o hadis. Ee, bir kişinin kolunda ne görüyor? Bir ip görüyor. Onu kopartıp bir ayet okuyor ki bu ayet büyük şirkle alakalı ayet olmasına rağmen burada küçük şirke ne yapıyor onu? Delil olarak kullanıyor. Yani büyük şirkle ilgili ayetler küçük şirkle de ne yapılabilir? Kullanılabilir. Çünkü ortak nokta ikisinin ne olması? Şirk, Şirk olması. Ki bazı ilim ehli dedik. Şeyhülislam Hulusi'nin İbn-i gibi, Muhammed İbn-i Abdurrahim gibi bu alimler küçük şirkin de tövbe olmadan affolunmayacağını söyleyen alimlerden daha önceki bahislerde söylemiştik. Hemen müellif rahimahullah İmran İbn-i Hüseyin radıyallahu anh sahabeden birisi bu sahabe diyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ra'a raculen peygamber aleyhissalatu vesselam nebi aleyhissalatu vesselam bir adam gördü fi yedi halka min suf sarı madenden pirinçten yani dileğinde elinde bir halka olan bir bilezik olan adam gördü kim bu adam tanıyor muyuz bu adamı biliyor muyuz bu rivayette ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Ancak hakimin rivayet etmiş olduğu bir rivayet var. O rivayette bu adamın kim olduğunu ne yapabiliyoruz? Yakalaya. biliyoruz Aslında bu tür rivayetlerde hükümle alakalı olmadığı için bu kişilerin bilinmesinin hükme bir katkısı aslında yok. Ama bazı ilmehli var. Mesela İbn-i Hacer Açın bakın Buhari'nin şerhinde Fethul Bari'de Böyle işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir adam geldi, bir adamı gördü gibi bu ifadelerin peşine düşmüş, o, onların kim olduğunu böyle araştırmaya çalışmış. Hadislerin şerhinde görürsün. İşte bu racul kelimesi mübhem, adıyla söylenmeyen bir kelimedir. Bu hadisin başka bir lafzı şurada falanca kitapta şöyle geçer ki bu adamın adı şudur. Der. Şimdi bu rivayet kitabın metninde bulunan bir rivayet diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elinde, pazusunda, kolunda, Pirinçten bir halka, pirinçten bir bilezik takmış adam gördü. Hakimdeki rivayette diyor ki İmran bin Hüseyin, aynı sahabe, dahal ala sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber yanına ben girdim diyor. Ve pazumda pirinçten bir ne vardı? Halka vardı. Yani kendisi. Ki onun faziletleri anlatılırken, fazailinden bahsedilirken. Ölüm meleklerin kendisine selam verdiği bir adam bu Kendisine selam verdiği bir sahabe. Allah Resulü Aleyhisselam ashamdülillah. Ama buna rağmen bir hata yapmış, bir hataya düşmüş. Ki dedik ya, tevhidi bilen, muvahhit olan kimse her zaman tevhid hakkında, şirk hakkında ne var? Şirk hakkında korkar, endişe duyar. İbrahim Aleyhisselam bile doğasında bunu buyurmuş. Rabbim beni ve çoluğumu, çocuğumu, zürriyetimi uputlara tapmaktan alıkoy. Uzak tut. Yani Tevkidi bilen, şirkin tehlikesini öğrenen avare avare öyle rahat rahat gezmez. Ne olacak kardeşim bir şey olmaz bize. Kale gibiyiz demez. Korkar. Şeytanın hilelerinden korkar. İlim ehli bahsediyor. Nice insanlar vardı diyor. Böyle İnsanlar huzuruna geliyor, onları okuyor, adam, tekerlekli sandalyede de geliyor belki de, okuyor, suya üflüyor, içiriyor filan, adam kalkıyor birkaç kere böyle bir şeyler oluyor yahut <gülüyor> ilerledikçe böyle insanların ona bağlılığı arttıkça çevresinde ona ziyaret eden insanların sayısı çoğaldıkça, gelenler çoğaldıkça insan ne oluyor biraz kabarıyor. Ben neymişim? ben neymişim? Havalarına giriyor. Sonra ilim ehli. Şeytanlar bunlar, bu adamlarla cinlerle yavaş yavaş oynayarak önce diyor bu tor adamlara ne yapmaya başladı? Karşılıksız hizmet etmeye başladı. Tabi sürekli kapısı çalınıyor. Gelen giden içerisi insanlarla kaynıyor. Hala adamda bir şey yok aslında ilk başta. <gülüyor> o geliyor bu gidiyor bir de, bir de diyor ki ya hırsız girdi. Traktörümüz çalındı nerededir? bir ona bir haber geliyor veya bir şey duyuyor diyor ki şuradadır falan yerdedir falan yerdedir o da ne yapmaya başlıyor olayı genişletmeye başlıyor daireyi genişletmeye başlıyor diyor ki sonra cinden şeytanlar bu adama gelip diyorlar ki bize bir horoz hediye et bize bir kurban hediye et. yani henüz kesmesini bile istemiyorlar ondan ondan sonra tabi adam belli bir makama gelmiş adı sanı duyulmuş Mesela, çevrede aleyküm. aleykümselam. çevrede sans e sahip olmuş. Ya ona da gelmesin miskin diyor ki evimden 15 milyon para çalındı. Şimdi ona cevap vermeden gönderse bütün karizması yanacak. Da daha büyük şeyler, daha büyük şeyler derken bir de bakıyorsunuz ki gerçekten bu adamlar ne istiyor? Artık o cinler, o şeytanlar kendisine kurban kesmeyi, kes kesmesini, velahi tavuk kesmesini, horoz kesmesini istiyorlar. Bir de bakmışsın adamın neye düşürmüşler? Şirkin göbeğine <gülüyor> düşürmüşler, o <gülüyor> tutmuşlar. Bu yüzden tevhid ehli şirkten korkmalı. Yani nasıl elektrik geçen yerde ne yapıyorsun böyle korkuyorsun elini değdirmeye kontrol kalemleri tedbirler alıyorsun şık hakkında da çok uyanık olman lazım terkuz halinde olman lazım öyle <gülüyor> olacaksın ama şimdi insanlar maalesef öyle hal almış ki öyle duruma gelmiş ki adam diyorsun ki senin şeyhin kitabında yazmış başını sıkıştığı zaman ölüllerden yardım isteyin demiş ve bunu hadis olarak yazmış diyorsun adamın verdiği cevap çok enişte diyor ki şeyhim dediyse doğrudur <gülüyor> bu yüzden şirkten korkulmalı arkadaşlar işte bu sahabe radıyallahu anh <gülüyor> diyor ki onun büyük şirke düşmesi yani bu koluna taktığı halkayı bileziği bileziğin ona tamamen kendi başına başlı başına fayda vereceğine inanması bir sahabe hakkında ne bulamaz diyorlar düşünülemez olsa olsa sahabe bunu ne diye takmıştır? Söz. Hayır. Şimdi gelecek hadisin devamında küçük küçük şık babından bir sebep olarak hastalığını giderecek, başındaki bedayı musibeti kaldıracak bir şey olarak takmıştır. Şimdi Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu sahabenin koluna görüyor, Pirinçten bir halka. Ne yapıyor Aleyhissalatu vesselam? Ma Bu ne? Aleyhissalatu vesselam'ın menhec metodu bu. Ehlüsünün menheci metodu da bu. Bir müşrik deme konusunda <gülüyor> bir insanın şirkete düştüğünü ona ifade etme konusunda küfüre düştüğünü ifade etme konusunda kafir deme konusunda önce karşındaki muhatabına soruyorsun. Ne? Yaptığın ne senin? Niye yapıyorsun bunu yani? Ama Tekir bir bataklığında yüzen radikaller, hariciler, bombacılar Bin dinciler ne yapmakta? Tamam kardeşim bak duymadın mı adamı işte. Açık açık ağzıyla söylüyor. ya yaptıkları zaten onun sahir olduğunun neyi? Delili. Bu tarz niyet okumaya ne yapmaktalar? gitmektedir Ama aleyhissalatü vesselama bakın. Sahabe gelmiş aleyhissalatü vesselama secde ediyor. Diyor ki bunu niye yaptın? Sahabe Medine'deki, Mekke'deki ne orduyu, ordunun geleceğine haber, haber veriyor. Hatıb-ı Baltağ'a. Diyor ki seni buna taşıyan sebep etken ne? Yani bunu niye yaptın? Hep ne var? Soru. Soruyor, öğreniyor. Şimdi buna da soruyor bu sahabe. Bu sahabe diyor ki, yani Bu bu bilezik ne? Diyor ki sahabe Minel vahine Minel vahine Deminden Babın başlığında minin hangi manaya geldiğini söylemiştik. Bazı. Buradaki minin manası sebep. Vahine diyor ki erkeklerde genelde olan bu pazularında olan böyle bir zayıflık damarlarla alakalı, adalelerle alakalı bir hastalık. Yani felç olmuyor ama kolu zayıflıyor, hareket etmede zorlaşıyor, ağır vabzuzu var. Sızı var. Diyor ki, yani ben bu bileziği ne sebebim, hangi sebepten dolayı taktım? Harun. Vahineden dolayı. Ve hele demek zayıf düşüren. Yani kolumu zayıf düşüren bu hastalıktan dolayı, sebebiyle taktım. Peki, buradaki min hangi manada kullanılmış? Sebebiye. Hmm. Min? Essebebiye. Tamam, min? Essebebiye. Hmm. Mesela Arapçası diyor ki, sehertu minel elem. Sehra uykusuzca kalmak demek. Uykusu kaçmak demek. Uyuyamamak demek. Gözümü uyku tutmadı demek. Neden dolayı? Minel elem. Acıdan. Acıdan dolayı. Acı sebebiyle. Acı sebebiyle. Yani buradaki minin manası neymiş? Evet. sebep evet. ifade ediyor. Niye taktın bunu diyor ki? Minel vahine. Neyden? Vahineden dolayı. Vahinden dolayı. <gülüyor> Fakale aleyhissalatü vesselam diyor onu ne? At. Çıkar. Çıkar. Fe inneha la teziduke illa Bu senin hastalığına hastalık katar. Senin kolunu zayıflatmanı zayıflatmanın ötesinde daha da bütün her şeyle zayıflatır. Fe inneke lev mitta ve lev mitta Şayet sen diyor örtmüş olsan ve heye aleyk ve bu senin üzerinde olmuş olsa ma aflehte abeden diyor sahabe sen felaha kesinlikle eremezdin. kurtulsa eremezdin. Yani çünkü şirk küçük şirk olsa bundan sıyrılmadığın sürece bunun hesabını vereceksin. Ama sahabe hani dedi ki demeyen, faziletleri anlatılan sahabe ölüm anında meleklerin kendisine selam verdiği bir sahabe. Şayet kolunda bu takılı şekilde ölmüş olsaydı bu halde ölmüş olsaydı ne olmayacaktı? Şimdi siz gelin bunu yastığında, boynunda, çocuğunun yatağında muska takanlara söyleyin. Evinde atmalı nalı takanlara dediği gibi keçi boynuzu takanlara söyleyin. Bunların hepsi küçük şirktir. Hatta şeytan oynayıp belli bir süre sonra insanı Büyük. Büyük şekilde bile düşürebilir. Şahit kişi cahilse artık ne yapar ya bu muska artık bizi koruyor. Diyecek kadar gaflete dahil insanı düşürebilir, sokabilir. Bu yüzden dikkat etmek lazım. Bu hadis ki rivayet ediyor. Allah'u Ahmet bir senedin la be'se yani laisi olmayan kabul edilebilecek bir senedle İmam Ahmet ne yapmıştır diyor bu hadisi? Rivayet etmiştir diyor. İlim ehlinin birçoğu bu hadisine yapmış? Hasan görmüş. Bazı alimler var ki bu hadisi ne olarak kabul etmişler? Zayıf olarak kabul etmişler. Ancak bu konuyla ilgili birçok ne var? Deliller var. Sahih deliller, hasen deliller var. Ki ilim de zaten hadisle ilgili ne yapmış? İftiraf etmiş. Yani zayıf olması üzerinde ittifak edilmiş bir konu değil. Birçok hadisçi, birçok ilim ehli de bunun ne olduğunu söylüyor bu hadisin? Hasen olduğunu söylüyor. Mana itibariyle, taşıdığı mana itibariyle gelecek olan bu bapta ve baptan sonra gelecek olan baplarda zikredilen hadislerle bir araya geldiğinde zaten manası nedir? Sahih. Vazili <gülüyor> mehline göre ise Hasan, Yani bu senediyle bile nedir bu hadis? Hasendir. Sonra böyle diğer hadis zikrediyor. Ve yani yine İmam Ahmed bin i Anbelin'in imadiyeti hadise göre Al-Ukbet ebn Amir merfu'an Ukbe i̇bn Amir'in merfu olarak Peygamberimizden Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği hadise göre Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş Men taallaka temîmeten Kim bir Tılsın, nazarlık Muska Takarsa Fela Allahu lehu Allah onu yapmasın? Tamama erdirmesin. Taktığı gayeye Taktığı hedefe ulaştırmasın. Bunu görürsünüz arkadaşlar. Birçok insan vardır. Vesveseden, musibetten, ne bileyim birçok şeyden kurtulmak için bunu takar. Küçük şirk niyetiyle ya da büyük niyetiyle yani açıkladığımız üzere. Bakarsın ki ne o taktığı amaca ulaşabilmiştir. Hatta diğer rivayette geldiği gibi belası, musibeti arttıkça artmıştır. Daha çok vesvese olmuştur. Ya işte biz gördük bunları arkadaşlar. Yani Kabe'de adam gelmiş, üzerinde muska var. Türkiye'deyken diyor vesvesem diyor işte şeydi ufak tefekti, aklıma bazı şeyler geliyordu. Kabe'ye geldim diyor, bu muskayı taktım. Şimdi diyor Kabe'de çılıçıplak kadınları görüyorum diyor. Sonra aldık muskasını çıkardık, bir açtık içini. Ki bundan sonraki vabda gelecek muskalarla ilgili bahis, konu. Yani isimlerini bilmediğimiz cinlerin, şeytanların adını zikrederek onları çağırıp muskaya yazmış. Ya falan, ya falan, ya falanca, ya falanca diye adamın üzerine koymuş. Onun şüphesi, onun vesvesesi arttıkça ne olmuş? Art. Artmış. O yüzden dikkat edin arkadaşlar, çelenizdeki bu muskat akan, bu amasına kadar boncuk akan insanlara da bunları tebliğ edin. Bunlara tevhide anlatın. <gülüyor> Ayet-i kerimelerin burada doğası var. Allah onun yapmasın diyor tamama. Erdirme. Erdirmesin. Taktığı gayeyi, taktığı hedefi de yapmasın tamama. Erdirmesin. Diğer rivayette, men ta'allaka veda'aten, diyor ki veda denizden çıkarılan inci, denizlerden çıkarılan inci. dahiliye döneminde böyle bir şey de varmış. Yani bunu böyle sebep olarak, dersin başında anladık ya, Allah'ın sebep olarak tayin etmemesine rağmen onların sebep olarak kabul ettikleri Şeylerden bir tanesi de denizden çıkarılan inci, onu iplere, güzel boyuna takarlar, bunun ne olduğunu kabul ederlermiş. Nazardan, Nazardan korur, musibetlerden korur, hani kabul edilmiş. kim de bunu takarsa diyor allahu le. Allah ne yapmasın onu huzur içinde bırakmasın kelimesi Arapçada sükun ve rahat herhalde yanlış tercüme Allah onu terk etsin demiş yanlış bir tercüme Allah onu ne yapmasın huzur içinde de. bırakmasın. Rahat içinde bırakmasın. <gülüyor> Bu hadis de <gülüyor> bazı ilim ehli tarafından kıyıkla sıddâ zayfunun küsra birçok ilim ehli tarafından yine hasen ceyyit sahih olarak ifade edilmiştir. Bir rivayette de bir rivayette de diyor ki men taallaqat kim bir muska takarsa, tılsım takarsa fakat eşfırake ne yapmıştır? Şirkoşmuştur. koşmuştur. Şirke düşmüştür. Açıkladığımız tafsir üzerine, Desek ki muska takan adam büyük şirke mi düşmüştür, küçük şirke mi düşmüştür. Ne dersin Hasan? Müdür soru değil Niye takmış? Mesela şimdi moda değil mi muska? Evet. <gülüyor> Cevşen. adam böyle içinde bir şey biliyor. Karton var. Mesela, Derse ki ben bunu Faydayı ve zararı vereni Allah olduğunu biliyorum ama başıma bir musibet gelmesin. Buna engel olsun sebep olarak taktın. Ne deriz? Küçük, küçük, küçük. Bu küçük şihtir. Derse ki ya bu muska beni bu nazar boncuğu benim minibüsümü kazadan koruyor. Derse ne deriz? Müşrik. Büyük şiht. Sen deriz. Büyük şihtesin şu anda. Bunu öğrendikten sonra şüphelerini senin giderdikten sonra daha da ısrar edersen müşrik bile o usul. Uli ibn hatim an huzeyfe. Huzeyfe radıyallahu anh İbn Abi ebi hatimin rivayetine göre. Ennehu ra'a raculen. Bir adam görüyor. Huzeyfe. Fi yedihi hayt. Elinde bir ip var. Sarmış. İpi. Minel humma. Minel humma. Buradaki min ne arkadaşlar? Min? Minel humma. Humma ateş. Ateş hastalık. Sebep. Yani ipi neden takmış? Hummadan dolayı. humma sebebiyle. Ne demek humma? Ateşli, Ateşli hastalık. Şiddetli ateş. Şiddetli ateş. Takmış tüyü, ipi. Bu Zeyfe bunu görüyor radıyallahu anh. Ne yapıyor o Zeyfe? Tutuyor elinden çekip koparıyor. Yani burada davetçinin yani emri bil maruf yapanın nehi anir münker yapanın konumu önemli davetçinin davet edilen kişiyle olan konumu da önemli mesela peygamber aleyhisselatü vesselam Emre Hüseyin gördü Hüseyin'i gördü gördü eliyle müdahale etmeden biliyor ki sözüyle ne yapacak o onu kaldıracak ama sen biliyorsun Annenin, babanın, akrabanın bir evine gitmişsin. Ya kaldığında şu şeyi, nazar boncuğunu tamam tamam kaldırın inşallah. Olur. Böyle geçiştiriyorlar. Ve sen biliyorsun ki elinle alsan onu atsan ve onları görmeden çöpe kaldırsan bir sorun olmayacak. Sen burada ne yapmalısın? Bu Zeyfi'nin yaptığı gibi, Radya yaptığı gibi. Tut al onu. Yok et, Yok et çöpe at, kır. Değil mi? Yok. Ama biliyorsun ki sözünün geçtiği bir adam. Muskayı takmış diyorsun. Ya çıkar onu kardeşim. Şıkkı. ...seni küçük şirke ya da büyük şirke çocuklar, o da tamam deyip çıkarıyorsa, onun boynundaki o muskaya elinle hemen atılma. Sözü yeterliyse, değil mi? Ama baktın ki eline alıp böyle koparıp atınca onun bir tepki vermeyeceğini biliyorsun, bir fitne çıkmayacağını biliyorsun, bir musibete sebep olmayacağını biliyorsun. O zaman da ne? O onu elinle yöntem. Mesela çok karşılaşıyoruz. Taksilere biniyoruz. Adam taksiye cevişen koymuş taksiyene koymuş. Nazar boncuğu koymuş. Sen burada tutup elinle onu atma. Önce bir anlat onu. Kavga edersin belki adam. Sen nazar boncuğuna el atarsın. O da senin suratına bir yumruğu geçirin. Gelsin kardeşim ne yapıyorsun? <gülüyor> Değil mi? Hakkımı sana helal etmiyorum diyenler var hocam. Değil mi? <gülüyor> evet. Kudayfa Radiyallahu'a bu adamın hemen <gülüyor> ipini alıyor ve şu ayeti okuyor. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Bu ayet kimden alınmış? Kimden Mekke müşrikten. Büyük şirk koşanan alınmış. Ne, ne diyor bu ayet? Onlar Allah'a ortak koşmadan asla iman etmezler. Ne demek bu ayet? Onlar Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. İşte Mekke'li müşrikler Allah'a iman ediyor mu? Ediyor. Hangi konuda? Rububiyet. rububiyet konusunda. Yani onlar inanıyorlar ki yeri yaratan, kendilerini yaratan, rızık veren, hayat veren, onların gözlerine, kulaklarına sahip olan bir ne var? Allah, Allah var. Bu konuda onlar iman etmiş durumdalar mı? Evet. evet. Peki şirk koştukları konu ne? Rububiyet. Uluhiyet. Bu bizim çoğu tasavvuf ehlinde gördüğümüz şirk. Tevessül adı altında tevessül bidatıyla başlayıp şirke kadar götüren <gülüyor> uluhiyet ee, konusundaki şirk. İşte onlar allah Teala'ya ne yapmazlar? Şirk koşmadan iman etmezler. Yani şirk koştukları nokta ulûhiyet, iman İman ettikleri nokta ulûhiyet. Huzayi Ferah diyorlar ne yapıyor bu ayeti? Alıyor kolundaki kolundan ipi kopardığı adama bu ayeti okuyor. Bu adamı tekfir etmiyor. Bakın bu adamı müşrik demiyor. Yanlış anlamayın. Yani Şirki açıklayıcı olması adına küçük şirkle büyük şirkin ortak noktası olan şirket kelimesi ortak müşterekinden dolayı <gülüyor> bu ayetini yapıyor? ona okuyor. Şimdi müellifin zikrettiği meseleleri zikredelim okuyalım. Evet, e, kalır sesli bir şekilde oku. Bu kitaptan mı? Tekaysen oku veya Tekaydin'daki kitaptan. Tekaysen kitabını ver buraya. <gülüyor> Evet. Dikkat çekilen konular diye ifade edilmiş. Evet. Bir. <gülüyor> Yukarıda ifade edilen halka, ip, taş ve benzeri şeyleri takınmakla işlenen hatanın çok ağır oluşuna işaret ediliyor. Evet. Yani halkadır, iptir, taş, muska, mazar boynuru, at nazı, boynuz, kimileri Cebinde cüzdanında hurma çekirdeği taşıyor. Onu da gördük bu memlekette. Evet. Bizde bu kapıların üstüne bazen bir şeyler nasılsa duan var ya. Bunlar da dahil mi bunlar? Yani bunlar bidaktır. <gülüyor> Elbette bunları yani muskanet ile ister ayet yazsın, ister başka bir şey yazsın. Gördüğünüz yani. şekilde alır. Atabilir miyiz ya? Yani? Yakın. Yani bunlar <gülüyor> ashabın. Sakince yok. Yani yakacaksınız bunları. Kinan'dan çoğu karınca doğası adıyla bilinen ne olduğu Tam anlamıyla bildiğimiz kimileri dükkanında şey yazmış, Efendi Hazretleri'nin yaptığı dua diye, bereket duası diye yazmış. İşte diyor ki kimileri cüzdanında hurma çekirdeği taşıyor. Ne, ne olurmuş o? Cüzdanına giren parayı yapılmış diyor. Bereket. Şöyle el içerisinde göz yapıyorlar falan. Yani bunlar çok, her gün şeytan yeni bir ne yapıyor? Üretim Çıkırıyor. yani <gülüyor> model çalışmaları yüksek şeytanın. Her gün yeni bir şey çıkartıyor. Şey. Evet. tam İki ''Gerçekten sahabi o şey üzerinde takılı olduğu halde ölseydi asla felah bulmayacaktı.'' Sahabe felah bulmayacaktı. Düşünün, kolunda o şey varken ölse, evet. ''Bunun böyle olduğuna sahabenin muhakkak küçük şirk en büyük günahlardan daha büyük bir kötülüktür.'' Şeklindeki sözleri şahitlik eder. Evet, daha önceki derslerde söylemiştik. Küçük şirk en büyük günahlardan dahi ne daha? bir Kötü. Azı şirk, Evet. 3. Bazı durumlarda cehaletin mazeret olmayabileceği Tabi Cehaletin mazeret olmayacağı konusu Cehalet konusu çok kapsamlı, tavsiye bir konu İdim ehlinin uzunca konuştuğu bir konu Yani burada Emrah İbn Hüseyin, Bu yaptığı hareketin Ne olduğunun sonucunu Cahil bilmiyor yani Ama ona rağmen Aleyhisselatü Vesselam ne diyor ona? Felah Fela bulmazdın Çok tehlikeli bir durum onun için dikkat edilmeli. Bazı konular var ki yani herkesin bildiği dinde ortaya çıkmış, açık, beyan şekilde bilinen şeyler. Bazı ilmehli diyor ki bunların cehaleti ne değildir? Özür değildir. Bazı ilmehli diyor ki cehalet tebhid konularında özür değildir. Bazıları diyor ki cehalet her konuda özürdür. Bunları yere geldiğinde inşallah biz açıklarız. Ama şunu söyleyelim yani cehalet özürdür, bir mazerettir. Aleyhisselatü sallamun hayatında baktığımız zaman işlere bunu sormuş niye yaptın sebebi ne? Onlara dinledikten sonra şüpheyi kaldırmış mı? Ne diyor? Sen kolunda seni bunu atmaz senin zayıflığına bu zayıflık katar hastalığına hastalık katar musibetine musibet katar ve sen kolunda bununla ölürsen ferah olmaz. Bakın açıklama var bir öğretme var. Şeyh Salih al aynı şey söylüyor. Sen yani adam şirk işliyor, görüyorsun. Bu adama kalkıp, ey müşrik, ey kafir temizlesin. Bu adamın şüphesi var, değil mi? Bu adamın tutunduğu bazı zayıf uydurma, yahut da sahi olup yerinde kullanılmayan Deli var. delilleri var. Sen önce onu oturt, anlat şirk olduğunu öğret. Sonuçta yine senin yapabileceğin bir hüküm değil bu. Senin elinde olan bir şey değil. Alimlerin karar verebileceği bir mesele bu yani. Ya hocam ne var yani Siz biz adama müşriklemeyecek miyiz diyor bazıları. Değil mi? Hayır kardeşim senin görevin değil bu. Allah'ın seni mükellef kılmadı, sorumlu kılmadı bir konuda sen ne yapamazsın? Konuşamazsın. E sen sana gel şu insanı ameliyat et, edebilir misin? Edemez. Gel şu miras taksim et. Edemezsin. Gel şu fıkhi meselenin içinden çıkamadık bir sen çöz bakalım. Ya hocam sen çözemediysen biz nasıl çözelim? Ama küfür meselesine gelince ya ne gerek var hocam alimlerim? Bu konu açık işte zaten. Değil mi? İşte bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Cehaleti, cahilin. Sizler sakın ha ilim ehlinden muracat etmeden, ilim ehlinde dönmeden bu meselelere girmeyin. Bu meseleleri konuşmayın. Evet. 4. Bunları takınmak gerçekte dünyada bir fayda da temin etmez. Aksine zarar getirir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o yalnızca senin aczini artırır buyurmuştur. Aynen böyle dedik ya. Adam takmış muskayı. Bakın muskayı takmış. Nazar boncunu takmış. Arabayı aldığı gün kaza yapmış. Ve işte daha çok musibetler gelmiş. Bunlar yani gördük. Evet. 5. Bu gibi şeyleri yapanlara karşı çok ağır biçimde yaptıklarının kabul edilemez oluşu vurgulanıyor. Evet. Bunların çok ağır olduğu şeyler söyledi. Evet. Altı yukarıda sayılanlardan herhangi bir şeyi takınan kimsenin artık Allah'tan yardım görmeksizin taktığı şeyle baş başa bırakılacağı özellikle açıklanıyor. Yani hadise diyor ki Allah onu tamamen erdirmesin. Allah onu huzur içinde bırakmasın. Bunlar Peygamber aleyhisselatü neyi? Duası. Diyelim ki bir adam gördün boynunda muska var ona bu dua okuyabilir misin? Mesela yanından geldi Mehmet. Ali, Hasan geçiyor yanından. Baktım Musul abi. Allah seni zükure içinde bırakmasın, rahat bırakmasın, senin içini tamamen erdirmesin mi dersin? Yoksa Allah bunu takana böyle yapmasın mı dersin? Önce nasıl öyle? Hı? Önce nasıl öyle? Nasıl öyle? Tıktan sorunun cevabı değil. Öyle mi dersin? Böyle mi dersin? Allah bunu takana Heh. dersin. Diyor ki elim muayyen kişiye hemen karşındakine ne yapmasın? Yani bu bedduayı indirgemezsin. Genellersin yani bu şekildedir. ehl sünnetin görüşü bu. Allah, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam içki içine yapmış? Lanet, lanet etmiş. Et. Bir tane adam gördü ve akraban annen baban kimse artık. Müslüman o. İçki gördüm. gördü. Dayı Allah sana lanet etsin mi dersin? Of. Diyemezsin. ehl sünnet ve cemaati göre Diyemez. Hani bir adam sürekli getiriliyor ya camiye. İkişinden dolayı. Sahabelerden bir tanesiyle diyor. Allah diyor lanet etsin. Ne de çok getiriliyor bu adam? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dur lanet etme. Çünkü Allah ve Resulü'nün abi bu adam seviyor. seviyor. Yani Müslümanın, Müslüman'a muayyen olarak şahsına adıyla Allah sana lanet etsin diyemezsin. Bu caiz. Değil. Ve ona beddua edemez. Bununla ilgili gelen naslara bakın, delilere bakın, hep umumu ifade eder. Allah muskata kanı tamamı erdirmesin. İç giysin, et etsin. Gibi. Mesela başa açık kadın gördün. Allah sana etsin. Diyemez. Değil mi? Evet. Yedi. Yine bu muska ve benzeri şeyleri takınanların şirk koşmuş oldukları ortaya konuyor. Evet. Bunlar şirktir. Hikmüyle açıkladık. Evet. 8. Hastalıklardan korunmak için ip ve benzeri şeyleri takmak da buna girer. Sadece muska değil ip takanlar var. İpin dışında başka şeyler takanlar var. Ne olsun olsun. Bunlar da zahir biriden bir etkisi yoksa şimdi mesela horlamak için şey çıkmış. Bunda takılan tık, şeyler var. E, kelepçe gibi bir şeyler var. Şimdi uyk, uyk, uykuda horlama musibetinden kurtulmak için bunu takıyor insan. Şişman bir insan. Bunun insana bir zahir etkisi var. Ne burnundaki nefes, nefes açma yollarına etki ediyor. Yani bunun konuyla ilgisi yok. Ama dese ki ben şöyle bir demirden bir şey takıyorum, bilezik takıyorum. Bahs Şu böyle ben beni diyeyim. kendimi iyi hissediyor. Dediğim gibi basuruma iyi geliyor bir <gülüyor> Veyahut da işte bana gelecek olan musibeti engelleyecek. O zaman diyoruz ki dur bu küçük şirk. Yahut da seni büyük şirke dahi götürür. Anladık mı? Evet. 9. Huzeyfe'nin okuduğu ayet sahabenin büyük şirki konu, edine, konu edinen ayetleri küçük şirkede hamlederek ve de, delil kıldıklarını gösterir. Evet Huzeyfe'de var. büyük şirk ile inmiş. Bu şey ayeti nebi küçük Aynı şekilde İbn Abbas da Bakara suresinin 165. ayetini böyle değerlendirmiştir. Evet. 10. Göz değmesine karşı takılan nazarlıklar da şirktendirler. Evet. 11. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları takanlara Allah ona afiyet vermesin. Allah onu korumasın diye dua etmiştir. Yani Allah onları taktı, taktıkları şeyle baş başa bırakmıştır. Evet. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse Rukye, Tılsım ve yani Nazarlıklar hakkında gelen hadisler babını alacağız. Dikkat edin. Müellif rahimahullah Allah ona rahmet eylesin. Bugünki babta dedi ki Babun mineşşirk Lübsül halqati vel khayt iple, halka ona benzer şeyleri belayı def etmek ve engellemek için takılma, takılması sebebiyle bunun şirk oluşu bağlı. Bu vakti diyor ki Rukiye ve muskalar bağlı. Niye burada şirk demedi? Çünkü Rukiye'nin neyi var? Şirk olmayan, caiz olan kısmı da var. İnşallah önümüzdeki hafta Rukiye ve muskalarla ilgili e, değineceğiz. Onları açıklamaya çalışacağız. Ki bundan sonra zaten ifade ettiğimiz üzere. Elif Rahimahullah bize küçük şekil, büyük şekil mutluluk. Bunların ne olduğunu öğretecek. Sübhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve etubu ileyk.